وأشهد أن محمداً عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله تعالى حق عبادته اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَىٰ يُمُدِّينَ اَمَّا بعد. Selam Kardeşler. Geçenki dersimizde <gülüyor> ıı, İslam tarihinde zuhur eden fırkaların tanıtımının ıı, devamı <gülüyor> olarak size Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem zamanından 37. Hicri senesine kadar yani ta Hz. Ali Radıyallahu anh hilafetine kadar sahabelerin vahyi karşısındaki tutumunu arz etmiştim. Gerek Kur'an'da gelen gaybi haberler, gerek gerekse Allah'ın sıfatları konusunda sahabelerin itikatları'nı size arz etmiş olmuştum. Arkadan da 21. senesinin hicri 21. senesinden sonra çıkan nelerin başı olarak Havariş Tayyipesini size aynen arz etmiştim. Arkadan da Havariş Tayyipesinin kollarından ibadiyet konunu, bugünkü cari olan sıkalardan bir tanesini arz etmiştim. Bugün de dersin devamı olarak yine bu tarihler arasında yani 100. Yüz, ikili yılına kadar bu devrin dev, devamı olarak havar işlerden sonra topyekun İslam aleminin başına bir bir bela ve musibet olan şia fırkasını Size bugün arz etmeyi düşünüyorum. İnşallah faydalı olur. Şia, lügat itibarıyla tabi olmak, yardım etmek manalarına gelir. Ona tabi olanlar, ona yardım edenler gibi anlamlar kast edilmiş olur. Şianın istilahi manası ise, Hz. Ali ve ehl e taraftar her kişi hakkında kullanılır. Fakat bu tarih indimde doğru değildir. Çünkü ehl Sünnet de aynı şekilde ehl Beyt'e ve Hz. Ali yakındır ve muhabbetini izhar eder, izhar eder ve sami olarak sever. Sahih olan tarif ise şöyledir. Hazreti Ali'yi diğer üç halifeden üstün tutan ve ehli beyti hilafete en haklı gören taifeye gelir. Yeniden tekrar ediyorum. Hazreti Ali'yi diğer üç halifeden üstün tutan ve ehli beyti hilafete layık gören taifeye gelir. Teşeyyür, yani Şia Şiacılık iki kısımdır. Birinci kısım bu işin başında yani Hz Ali radiyallahu anh hilafeti zamanında Hazreti Ali'yi Hazreti Osman'a takdim eden hilafette onu takdim eden aynı zamanda Övbekir'i ve Hazreti Ömer'i tertibini hilafette kabul eden kimseler görürüz. Bunlardan bazı sahabeler, ilk şialar ve bazı muhaddislere ait bir görüş. Yani Hz. Öl-Bekir radiyallahu halife kabul ediyor. Arkadan Hz. Ömer radiyallahu da halife kabul ediyor. Fakat hilafette ondan sonra Hz. Osman'a Hz. Ali'yi takdim ediyor. Sahabelerden bazıları Abdullah bin Ömer gibi bazı şialar ve bazı muhaddisler, İmam Nesey gibi bu görüş sahipleridir. İkinci kısım ise bu satıp olan teşeyyü şiacılıktır. Bunlar hilafetten önce Hazreti Ali'nin hilafet diyorlar, Hazreti Ali'nin hakkıdır. Ölbekir ve Ömer onun ve daha sonra Hazreti Osman onun hilafet hakkını gasp ettiler. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar bu hilafeti Hazreti Ali'ye vasit ettiği e, kimseydi. Şialar başlıca dört kola ayrılırlar. Sebeyye, Zeydiye, Rafihye ve Seysaniye. Ben size size Sadece bugün cari olan Sebe'iye ve Zeydiye, bir de Rafiziye, onları arz edeceğim. Bir de Rafiziye'nin bugün en meşhur kolu olan, şu an İran'da bulunan imamiye yani İtnaşeriye mezhebini arz edeceğim. Sebe'iye fırkası, bunlar Allah'ın düşmanı olan <gülüyor> Ablu, Abdullah bin Seben'in sahibesidir. Abdullah bin Seber kendisi Assel Yahudi Hazreti, Hazreti Osman zamanında Müslümanlık iddia etmiş Yemen'den gelmiş ve kendisi siyahi bir kadının çocuğudur. Ona İbn-i Seuda derler. İsmi Abdullah bin Seber. <gülüyor> Bu adam kendisi vera kısresine girerek fitneye başlatmıştır. Hazreti Osman aleyhtarlığını olarak teşkili seyahatler yaparak onun aleyhtarlığını yürütmüş ve bir cemaat meydana getirmiş. Hicaz, Basra, Kursa, Şam ve Mısır'a kadar gitmiş. En son Mısır'ı verimli bir mızıfı olarak görmüş. Ve oradan bütün planlarını gerçekleştirmeye kadar ayrılmamıştır. Hazreti Osman radiyallah aleine bir kampanya açmış ve düşman bir toplu geçişmiştir. Onun arz ettiği fikir şuydu. Hazreti Osman eee halifeliği azizi alden zorla almıştır. Bunun için beklemek caiz değildir. İsyan edin. Valilerinizi ayıplayın. Halkın ilgisini toplamak için iyilik işleyin ve kötülük izhar etmeyin. Şikayet mektupları her tarafa yayılmış ve bu işin gerçekleştiğini görünce kendi tipinde Iraklarda, Irak'ta olan insanlar irtibat kurarak Mısır'da Mısırlılarla Mısırlılarla beraber Medine'de buluşmak için anlaşmışlar ve Hazreti Osman Aleyhisselam evine gelerek onu Kur'an okurken şehit etmişler. Evet. Arkadan Abdullah bin Sebe ikinci bir fitne ortaya atar. Diyor ki, aynı İsa Aleyhisselam nasıl ki yeryüzüne inecektir. Aynı şekilde Muhammed Aleyhisselam da yeryüzüne inecektir iddiasında bulunur. Daha sonra Hz Ali'nin halife hak onun olduğunu, üç halife onun hakkını gasp ettiğini iddia etmiştir. Arkadan da Hazreti e, e, Ali'nin esasen onun peygamber olduğunu fakat Cibril'in risalet yani peygamberliği getirirken hata ettiğini Hazreti Ali radıyallahu anha <gülüyor> getireceğine vahiy, Hz. Muhammed Sal sallallahu aleyhi ve selleme getirdiğini iddia etmiştir. Yine arkadan da Hazreti Ali'nin ilah olduğunu, Allah onda, Allah'ın onda hullettiğini, ilahtan bir cüz olduğunu, Allah'tan cüz olduğunu iddia etmiştir. Evet, Hazreti Ali radıyallahu an onlara Kufede Kufede ona tabi olan bir grup, bir sapı grup ona tabi olmuştur. Abdullah meseleye. Hz. Ali radıyallahu an onlara Kufede bir çukur açmış, hendek açmış ve onları ateşle yakmaya kalkışmıştı. Fakat işlerinden bazıları Hz. Ali radıyallahu an'a şöyle seslendi İşte esas senin Allah olduğunu bir şekilde anladık. Çünkü insanları ancak ateşle Allah azap eder, dediler. Ve Hz Ali radıyallahu an, iki durum arasında kalmıştı. Eğer onları çukura atıp yaksa onları dibini tasdik etmiş oluyor. Bir taraftan da onları hür bıraksa, başına bir fitne oluyordu. Hz Ali radıyallahu anh Allah'ın sebeği medayine sürer. Daha sonra Hazreti Ali'yi havarişten birisi öldürünce Abdullah Misebe onu ölmediğini iddia etti. Nasıl ki diyor Yahudi ve Hristiyanlar insan öldürmesi konusunda yalan söylüyorlarsa günümüzün insanları da Hazreti Ali hakkında aynı hataya düşüyorlar diye iddia etti. Hazreti Ali semaya yükseltilmiştir. O bulutlarda yürür. Şimşek onun kamçısı. Gürültüsü de o kamçısının sesidir diye iddia etmiştir. Hazreti Ali yeryüzüne dönecek, zulmü kaldıracak, adaletiyle kainatı dolduracak, bütün dünya ona eğecektir diye iddia etmiştir. Bu Sebeye taifesi şu an Suriye'de ve Lübnan'da bulunmaktadır. Bunları ekseri halk arasında Alevi diye derler. İkinci fırka Şialardan teşekkür eden Zeydiye Fırkası. Bunlar Zeyd İbni Ali, yani Ali'nin oğlu Zeyd, o da Hüseyin oğlu Ali ve Hz Ali'nin oğlu Hüseyin'e kadar değerli zincir. Yani Hz Ali, Zeyd, Zeyd, Hz Ali'nin torunlarının torunu olur. Zeyd. Bunlar Zeyd, Zeyd'in imametine inanırlar. Bir defasında Zeyd bin Ali emri halife Süleyman'ın Abdul Malik'in ziyaretine gider. Fakat halife ona ilgi göstermez ve onu düşürücü sözler sö sözler söyler. Zeyd ise ona güzel cevaplar vererek Medine'ye gelir. Ve arkadan Kufeden bir mektup gelir kendisine. Kendisinin ısrarla Kûfe'ye gelmesini, bir sürü insanla ona diyet edeceğini söylerler. Fakat kardeşi Muhammed el-Bakir veya cafer Sadık ne kadar kendisine nasihat ettiyse nasihatlarını dinlemeyip kendisi Kufe'ye gider. Kufe'ye varınca 15 bin kişi Zeyd Ali'ye biat eder. Irak'ın valisi Yusuf İbni Ömer ona karşı Yusuf İbni Ömer'e karşı bir savaş hazırlığına girer. Zeyd ibn Ali harp başlayınca kendi taifesi ona şöyle seslenir. Muhakkak ki biz senin düşmanına karşı sana yardım edeceğiz. Fakat senin babanın iki düşmanı olan Hz. Öbekir ve Ömer hakkında düşüncen nedir onu bize söyle diye seslenirler. Zeyd İbni Ali ise Hz. Öbekir ve Hz. Ömer radıyallahu Hayırla yar eder ve Aziz Hamid yani e, devletin devleti olan yani olan Aziz Ali de onları yad, Hayırla yar ettiğini söyler ve böylece 15 bin kişiden bir sürü insan Zeyd bin Ali'yi terk ederler. Zeyd bin Ali bu halde kendilerine rafat tumuni der yani beni terk etsiniz beni bıraktınız. Kendisi Zeyd bin Ali az kalan bir cemaatiyle ile Yusuf bin Umar'in Irak valisi olan ordusuyla çarpışır. Kendisi Zeyd bin Ali saytesiyle manif olur ve orada kendisi de şehit olur. Horasan'da Zeyd bin Ali'nin oğlu Yahya bin Zeyd imameti üzerine alır. Yezid'in oğlu Velid zamanında çoğalmış olan Yezid, burada Yezid bin Muaviye'dir. Yezid zamanında Velid bin Yezid zamanında çoğalmış olan zulme karşı Yahya bin Zeyd bu zulme karşı Horasan'da ayaklanır. Ve cemaatıyla mağlup olur. Kendisi de şehit olur. Zeydiye fırkası bazı kollara ayrılmıştır. Bunlar itikatta muhtizile mezhebine sahiptir. Allah'ın sıfatlarını sevil ederler, inkar ederler, kabul etmezler. Fıkıhta çok meselelerde Hanif'in mezhebine görüşlerine bağıldırlar. Hükümleri birbirine uyar. Şu an kendileri Yemen'de bulunmaksa en fazla Zeydiler. Zeyd bin Ali'ye ait hadiste kendisinin müstet Zeyd İbni Ali diye müsnedi vardır. Hadis kitabı. Fakat bu kitap, bu hadis kitabı kendisine nispeti sahih değildir. Üçüncü kol olarak rafıza. Rafıza denmesinin tebini az önce Zeyd İbni Ali anlatırken anlatmıştık. Onu terk eden taifte bunlara rağfıza denir. Bunların inançları şöyledir. Asli Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Salim imam kesin açık ve doğru olarak doğru olarak bir şekilde belirtmişti. Hatta adını açıkça söylemişti. Rağfizilere göre imametten daha önemli bir şey yoktur. Resulullah sallallahu imamı tayin etmek sizin bu dünyadan ayrılması düşünülemez. Çünkü dini hükümlerde kendisine başvurulacak olacak olan bir imanın tayini şart idi. Peygamberimiz Hazreti Ali'yi Ebu Bekir'e üstün tutmuştur. Öyle diyorlar. Çünkü Hazreti Ali'nin başına hiçbir kimseyi emir tayin etmemiştir. Devamlı Hazreti Ali gittiği yerde emir olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu emir olarak tayin etmiştir. Hz. Ali hakkında gelen Peygamber-i çeşitli onu met eden, sayı olan rivayetler var. Bunlar bu rivayetleri tevil ederek Hz. Ali'nin imamet konusunda haklı olduğunu iddia ederler. 10 rakamına karşıdırlar. Ağızlarına bunu almazlar. Çünkü biliyorsunuz Peygamber-i müjdelemiş olduğu aşeri mübeşere dediğimiz 10 tane sahabe vardır bunlara düşmanlıkları yüzünden katiyen ağızlarına o rakamlarını almazlar. Rafiziler bazı kollara ayrılmıştır. Bu kollardan en en, en önemlisi bugün cari olan daha fazla e, İran'da bulunan şu an Hümeyni'nin e, mezhebidir. Buna isne aşeriyye on iki imam mezhebi veya imamiye deriz. Bu fırka, bu tarife Hicri 250-255 senesinde ortaya çıkmıştır. Bu isim kendine vermesini sebebi ise beklenen imamın imamlar zinciri içinde 12. olan Muhammed İbni Hasan el-Asker'den dolayıdır. Güya Peygamber'in sallallahu sellem kendisinden sonra Muhammed İbni Hasan imam olacağına kesinlikle belirtmiştir. İddialarına göre bu adam serdapta yani Serdat bu Samerai'de yani Irak'ta bulunmakta bulunan bir yer babasının evinde gizlenmiş ve halen gizlenmeye devam etmektedir. O dönecek ve zulmün kapladığı yeryüzüne adaleti getirecek. O gizlendiğinde 4 veya 8 yaşlarındaydı diyorlar ve 12. imam olarak bu şanslı kalıyorlar son imamları. Bunların inançları. Diyorlar ki sahabeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra İslam'ı terk ettiler. Çünkü bunlar Hz. Eubekir'e biat ettiler. Bu ise Hz. Ali'ye yapılan bir zulümdür. Halbuki e, Hazreti Ali hilafete daha layıktı. Fakat halk Hazreti Ali'yi bırakıp Hazreti Mekir'e biat dolayı zulme razı olmuştur. Dolayısıyla kü küferi daha küfürdür. Ve onlara kafir damgasını basmaktadırlar. Sadece sahabelerden e, yedi kişi Müslüman olarak görürler. Bunlar Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Talha, Zübeyir, bir de Selman'ın Farisi, Hazreti Salih'i çıkartsak, yedi kişi oluyor. Bir de Amman bin Yasir'i sayıyorlar. Ve diğer bütün sahabelerin müretek olduğunu, İslam'dan çıktığını iddia ediyorlar. Halbuki biz biliyoruz ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeleri, bunlar bu Peygamberlerden sonra en faziletli insanlar, insanlardır. Bunların başında Aziz-i radıyallahu anh gelir. Arkadan Hazreti Ömer, arkadan Hz Osman ve arkadan Hz Ali. Aşr-i ve daha arkadan ondan gelen sahabeler. Nasıl olur ki canlarını, mallarını her şeyini bu din için feda eden insanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrini bırakarak Kilafette hata ettiler, Azizül Zekiri teşiller Aziz Ali'yi geride bıraktılar. Bu mümkün değildir. Onlar Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellemin emriyle, işaretiyle işareti ile Azizül Zekir radiallahu anhu Ali ve Sellemin emri ve sellem hastalığında sahabelere şöyle seslenmiştir. Murru Zekir bekrin anhu Ali ve ebabetli imanlığa geçirin insanları namaz kıldırsın diye buyurmuştur. Bu onun halife olacağına imam olacağına değerlet etmekteydi. Yine aynı şekilde Hazreti Ali radıyallahu an madem ki peygamber aleyhissalatu vesselam kendisine kendisinden sonra halife olacağını vasiyet etmişti. Niye kendisi bu hilafetini gizleydi de insanlar açıklamadı? Ve niye kendisi Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a kendisi hoşgörlüyle rıza göstererek biat etti. Demek ki hilafet davasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sonra halife olacak sırada olan insan bu en evdali Ebu Bekir radıyallahu anh'ı idi. Aşariye, imamiye olan bu mezhebe göre Ebu Bekir ve Ömer iki necistir. Bunlar cip ve tağuttur diyorlar. Çünkü onlara adaletinden dolayı bunu söylüyorlar. Hümeyni, El Hükumet'in İslamiye kitabında, bir de Sehri kitabında, Hz. Ebu ve Hz. Ömer'in ve Hz. Osmanlı hilafetinin zulüm hilafeti olduğunu, ancak Adalet aslanlı silahları size bulduğunu söyler. <gülüyor> Yine itikatlarındandır ki diyorlar, sahabeler Kur'an'dan birçok sureyi gizlemiş ve Kur'anı tahrip etmiştir. Özellikle Suratül Velaya dedikleri bu sure, Şia'nın iddiasına göre bu sure Kur'an'dandır fakat Sünnet bunu gizledi sahabeler bunu gizledi diyorlar. Burada bakınız bunun e, müellif suretini almıştır. Burada şu gördüğünüz suretü'l-velaye dedikleri sure bu Kur'an'danmış fakat sahabeler Allah Resulüne hainlik yapmış. İslam'a hainlik yapmışlar. Bu süreyi gizlenişler. Evet buna suretü'l-velaye diyorlar. velayet sureti ve yedi ayetmiş. Bu şöyle başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ivellezine amenu. Ey iman edenler. Aminu bin nebi vel veli. Peygambere ve Veli iman ediniz. Buradan kasıtları veli Aziz halidir. Ellezeyni bu iki kimse ki be'esnâhuma. ikisini gönderdik. Yehdiyanikum sizi hidayet ettirir. İlâ sırat-ı Doğru yola. <gülüyor> okumaya gerek yoktur. Yine söyleriz. Sahabeler canlarıyla, mallarıyla, her şeyle kendilerini İslam'a feda eden büyük insanlardı. Bunlar, bunlar için Allah Resul'dan gelen vahyi, Kur'an, onun sözleri her şeyden daha değerli ve her şeyden daha kıymetliydi. Bunlar kendilerine en kıymetli ve değerli olan şeye nasıl hıyanet edip, nasıl haini yaparlar da bu Kur'ana tahrif ederler. Fakat, Onların esasen bu iddiaları sırf sahabelere gelen düşmanlıkları yüzünden başka bir şey değildir. Biliyorsunuz Fahrişiler kendileri daha önce çeşitli dinlere mensuplu insanlardı. Zürdüş diye, Müzdekiye, maniye diye çeşitli dinlere mensuplardı. Tapık insanlardı. Bunlar İslam orduları karşısında yenilince İşlerinde birçok insanların çeşitli menfaatlerini gerçekleştirmek ve İslam'ı baltalamak için, işlerinde İslam'ın aleyhine çalışmak için bir sürü insanlar İslam'a girmiştir. Ve bunlar Müslümanlara, sahabelere olan buzu yüzünden bu iddialar ortaya atmış ve Müslümanların milletini bulandırmıştır. İslam alemine bir bela ve musibet olmuştur. Evet, yine inançlarından olan inanç, reca inancına inanırlar. Reca demek, Hazreti Ebu gibi, veya Hazreti Ömer gibi, veya Hazreti Muaviye gibi insanların, öldükten sonra ki öldüler, Allah onlara rahmet etsin, onların ruhlarının yeniden dünya döneceğine ve onların beklemiş oldukları mehdi geldikten sonra kıyametten önce ruhlarının azap olacağına bu insanların diye iddia ederler. Yani bizim en fazla saygılı insanların ruhları yeniden dönecekmiş ve bunlar azap edilecekmiş diye iddia ederler. Onlar indinde insanların en fazla buz edilen, buz edilmesi gereken Hazreti Öbekir ve Hazreti Osman ve Hazreti Ömer radiyallahu anh'ındır. Yine aynı zamanda Şialar ittifakıyla kıyamet günü yani ahirette Allah görülmeyecektir. Hürriyetullah'a inanmazlar, inkar ederler. Biz ehl-i sünnet ve cemaat ise Allah'ın cennette müminlere görüneceğine inanıyoruz. Bu Kur'an'la ve sünnetle sabittir. Yine Şialar beda itikadına inanırlar. Beda'nın manası bu Subhanallah Allah hakkında bu söylemesi katiyen caiz değil. Fakat bu sapık insanlar bunu iddia etmişlerdir. Diyorlar ki Allah bir şey irade eder. Fakat Allah'ın irade ettiği şey Allah'ın muradı üzerine olmaz. Başka bir hadise olur. Allah da o iradesinden döner. Yani Allah'ın irade ettiği şey, şey şeye mukalif beda yani ayrı bir şey zuhur eder. Allah daha önceki iradesinden döner bu zuhur eden şeye, şeye irade eder. Bunu ister. Diye inanırlar. Bu Allah hakkında katiyen caiz olmayan bir şey Allah alimdir. Her şey olacağını bilir. Gayet bilir. Neyi irade ettiyse o olur. Okun dediği zaman ol, sayakun olur. Olur. Yine aynı şekilde bu Şia taifelerinden itine aşariye, Kur'an'ın zahir, zahiri ve batini manasının olduğuna inanırlar. Yani Kur'an'ın zahiri manası vardır. Diyorlar bir de batini manası. Bu batini mana da ancak inan, bu on iki imam dedikleri imamlardan her birisi imam mahsumdur Hatadan biridir. Bu İslam dinin, dinin hükümleri veya Kur'an'ın tefsiri, batını tefsiri ancak bu masum olan imamdan öğrenilir diye iddia edenler. Kur'an hem zahiri hem manası vardır diyorlar. Biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirdiği şey Kur'an içinde Allah bize ne getirdiyse, Peygamber ve vesselam'a ne gönderdiyse her şey, İslam'ın her şey odur. Zahiri da odur, batını da odur. Onun dışında hiçbir şey yoktur. İslam, Kur'an'ın ve sünnetin getirdiği şeydir. Bunun hem zahirini, hem batını, her şeyini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize açıklamıştır. Hareketleriyle, sözleriyle, sakririyle, ameriyle ibadetiyle, sahabeler bu şekilde bunu anlamışlar ve bu şekilde bunu tebliğ etmişlerdir. Eğer biz Kur'an'ın ve sünnetin manasını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize getirmiş ve gösterilmiş olduğu şekilde inanmayıp da herkesin kendi heva ve arzusuna göre çeşitli teftirler ve manalar vererek bunun batı manasıdır. Siz anlayamazsınız diye verirsek o zaman bu bir dinlikten çıkar. Karşımıza bir sürü dinler çıkar. Ve bütün insanlar sapıtmış olur. Ne'udü billah. Ki zaten İslam alemine bakınız. Durum bundan ibarettir. <gülüyor> Yine aynı şekilde bu fırka Hazreti Ayşe'nin ve Hafsa'nın Hafsa biliyorsunuz Hz. Mert radıyallahu anh'ın kızdır ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devce-i Diyorlar ki Hz. Ayşe ve Hz. Havsa münafık ve kafirdirler. Ebedi cehennemde kalacaklardır diye iddia ederler. Çünkü Hz. Ayşe sıfır savaşında muaviye tarafındaydı. Bu da kendi işlerine gelmeyince ona, onun hakkında ileri görüş sözler etmeye başladılar yine Hümeynin ve vesialar iddiası iknaşini iddiası bu elimiz elimiz elimizde olan Kur'an diyor eksiktir. Esas tam olan Kur'an Azife Fatıma nüshası bir hasen bilesini Kur'an'da yoktur diyorlar. Bunu gelecek olan 12 imam bekledikleri Meci 12 imamda saklıdır. O kıyametle çıkacaktır. O bu sizin Kur'an'dan üç olan Kur'an'la ortaya çıkacak, dur edecek ve insanlara bunlar hükmedecektir diye iddia ederler. Yine aynen İzni Aşeri'ye göre, Şialara göre Nasibiye Fırkası'nın kanı ve malı helaldir. Biliyorsunuz Nasibiye Fırkası bunlar Şam ehli Hz. Ali'ye düşman olan, Hz. Muhammed'e sevgili aşırı Giden tarifedir şialara göre bunların kanı ve malı helaldir öldürülmesi caizdir. Komele El-Hukumat-ı İslamiye kitabından 12 imamının masum olduğunu bunların bunların mertebesine ne peygamberlerin ne de en yakın meleklerin ulaşacağını ve bunların gaybı bildiklerini iddia ederler kat'i sürette hata etmediklerini söylerler. Bunlara itaat, Allah'a itaattır. İmamlara isyan, Allah'a isyandır diye iddia ederler. Biz de bugün cari olan İslam aleminde gelmiş geçmiş müştehid imamların dahi masum olmayacağını, sadece Peygamber peygamberlerin masum olacağını söylüyoruz. Çünkü imamlara Allah Allah'tan vahiy gelmemiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bile zelle yaptığı zaman Allah, Allah-u Teala onu Kur'an'ın vahiyiyle, vahiyisiyle hatasını tahsiye etmiştir. Ki olurdu ki hiç kendine vahiy gelmeyen insanlar hata etmeyebilir, nasip olabilir. Bu ifnaşeriye fırkası itikatta mütesin inancına sahiptir. Allah'ın sıfatlarını inkar ederler. Az önce gibi, Allah'ın ahirette, cennette göleceğini inkar ettikleri gibi. Evet, İslam aleminde bulunan bütün şialar beş şeyde ittifak etmişlerdir. Takiyye dedikleri, birincisi budur. Takiyye demek, insanın kendi inancını gizleyip karşındakine Batının da içinde olan inancından başka ona muhalif e, bir inanç söylemek, yani inandığı şeyleri gizlemektir takiye. Bütün Şialar bundan müttefiktirler. ve diyorlar ki takiye yapmanın dini yoktur. Aynı şekilde delil olarak takiye şunu getirler. Diyorlar ki Ammar bin Yasiri. Ne zaman ki müşrikler anne babasını öldürdüler ve kendisini de bir nehirde boğmak istediler. Onların kurtlarını medetmeyince nasıl ki o kendisi canını vermesin diye Aziz Muhammed kötüdür, kurtlarınız iyi dedi onların yüzüne. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağlayarak gelip ağlayarak dedi ki ya Resulallah onların menkutlarına iyi dedim, seni kötüledim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi, kendini nasıl hissediyorsun? İmanla dolu Ya Resulallah diye seslendi. Aynı şekilde diyorlar, kişi inancını gizler. Halbuki unutuyorlar ki Ammar bin Yasir'in yaptığı şey kafirlere, müşriklere karşıydı. İslam buna cihaz vermiştir. İlla men ukrihe ve kalbuhu mutmainun bil iman. Ancak kendisine zorla ikra ettirilip Aynı zamanda kalbi imanla dolan kimse haliştir. Haliştir demiştir Allah. Onlar unutuyorlar ki Ammar bin Yasir'in yaptığı şey müşriklere ve kafirlere karşıydı. Fakat bu şyalar bu takiyeyi yani inançlarını diğer Müslümanlara karşı gizliyorlar. Eylül Sünnet'e karşı bunu yapıyorlar. Niye? Çünkü karşında Taşlarında ehl Sünnet'i Müslüman olarak görmüyorlar da ondan. Evet. İkinci ittifak ettikleri şey gaybe. Gayb demek gayb olan şey burada onların kastettiği her şia fırkası inanmış oldukları veya tabi olmuş oldukları imamın İmam yeniden Kıyamete yakın zuhur ne, şu an gayip olduğuna bir müddet gayip olduğuna iddia edenler, iddia edenler, isna aşiretinin, Muhammed'inle hasenin hasen gayip olduğunu gizlediğini ve bunu kıyamete yakın zurettiğini edeceğini iddia ettikleri gibi. Üçüncü inançları bera denikleri. Diyorlar ki, bizler Azze Aliye dostu olan, onu seven insanlarla dost oluruz. Fakat ona düşmanlık yapan, onun hilafetini gasp eden, onun hakkında söz söyleyen ve onlara eziyet eden, zulmeden insanlardan beri diyorlar. Bunlara göre Ehl-i Sünnet'ten beri olmaz, Hazreti Ali'ye dost olmaktır. Öyle düşünüyorlar. Evet, dördüncü inançları ise İttifak ettikleri Şialar arasında imamet. İnanıyorlar ki bir imametin bulunması şarttır. Ancak İslam dini bu imamdan öğrenilir. Bu imamın getirmiş olduğu hükümlerden, onun anlamış olduğu Kur'an tefsirinde ancak İslam öğrenilir. Diye iddia ediyorlar. İttifak ettikleri dördün şey budur. İmamet. Konuşuyor. Beşincisi de yalancılık. Şialara göre Hz. Ali'yi medetmek için, ehli beyti etmek için hadis uydurmak, yalan söylemek caizdir. Bütün arasında bu ittifak halindedir. Şimdi İsmi Aşeriye fırkasının bazı fıkkı görüşlerini göreceğiz. Şialara göre um olarak tabi bazı budak görüşler bütün şialara aittir. Eksterisi İsmi Aşeriye fırkasına aittir. Diyorlar ki muta caizdir bu ibadetlerin en hayırlısı ve en ebzanıdır. Mutanika demek insan bir ecnevi kadın yani hür olan ve dul olabilir, bakir olabilir. Bir kadınla belli bir müddet, bir zaman için onunla evlenmesidir, nikah etmesidir. Belli bir zaman için. Buna mutanika derler. Şiyalara göre bu caizdir. Biliyorsunuz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müslimde gelen hadiste Hayber fesinde bunu kıyamete kadar ercil eşeğin ve mutanın haram olduğunu ümmetine haram olduğunu söylemiş ve bu kesinlikle yasamış, yasaklamıştır. Fakat Şi, Mekke kefetinde. Fakat Şiyalar ise bu rivayet kendilerini Müslüman görmedikleri sahabelerden ve el sünnetten geldiğinden dolayı, bu, bu rivayetin senedi, dolayısıyla bunu kabul etmemekte ve mutayi nikah, mutayi mutail, caiz görmektedirler. Yine aynı şekilde Şialar imamın gaybetinden, gaybetinde cumayı kılmak haramdır diyorlar. Eğer bir imam yoksa, Müslümanların bir halifesi, bir imamı yoksa, Cuma kılmak onlarca haramdır. Yine aynı şekilde isna şeriye ezan da Eşhedü enne aliye veliyullah diye söyler. Biz hacca geldiğimizde hacca gittiğimizde veya oradayken şiaları gördük. Ezan okuyorlardı. Yine aynen bu sözü söylüyorlar. Eşhedü enne aliye veliyullah. Sık sık radyoyu açtığımızda yine aynı şekilde bu sözü kullanıyorlar ezanla. Eşhedü <gülüyor> yani ben şahedelim ki Aliyen Ali ve Allah'ın velisidir. Evet, liyullah. Şialara göre insan ailesini cimada arkadan arkadan kullanabilir. Onlara göre meşru olan mezzette budur, caizdir. Yine Şialara göre namazdan sonra Hz. Ebu e ve Ömer'e beddua etmek müstehaptır. Ve onlara ait çeşitli zikirler biritleri bir, bir, vardır. Kitaplarında yer yer bu zikirleri bir, e, söylerler namazlardan sonra. Ve orada Hz. Ebu e ve Ömer'e lanet etme vardır. Yine Şiaların bazılarına göre ismi eden insanların e, imamlarının kabirlerine doğru namaz kılmak caizdir. Ölmüş olan imamların kabirlerine doğru namaz kılmak onlarca caizdir. Hiçbir zaman e, tevhide münafid değildir onlarca. Tabi biz biliyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelmiş olan 11 ve 14 yakın rivayette لَاَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالْنَصَارَةِ اِتَّقَدُوا كُبْرَا اَنْبِيَاهُمْ مَسَاجِدِ Allah Yahudilere ve Hristiyanlara lanet etsin onlar peygamberlerin kabirlerini mescid iktikad ettiler. Diye Allah Resulü bunu mehmetmiştir. Ala <gülüyor> فَلَا تِتَّخِذُوا diye buyurdu. Siz Hatiyen onları namaz yeri, tabirleri namaz yeri iptihad etmeyeyim diye buyurdu. Fakat bunlar bunu caiz görüyorlar. Şu an Hümeyn'i bulunmayan 12. imamın mendubu ve bu mezhebin en büyük müştehidi sayılmaktadır aralarında. Mecusilerin bayramlarından olan Nirus günü Şialar indinde günlerin en mübarek günleridir. Ve onu her sene kutlarlar, en eşyalar şialar kutluyorlar. Onlara göre ehl Sünnet arkasında namaz kılmak caiz değildir. Çünkü onlara göre Ehl-i Sünnet ehl Kitap'tan, Yahudi ve Hristiyanlardan daha şerlidir. Yine aynı şekilde şialara göre dört vakit namazı dinleştirmek arka arkaya kılmak caizdir. Öyle ikinci akşam yaptı. Arka arkaya kılmak caizdir. Yine aynı itina şeriye göre, şialara göre sahabenin yapmış olduğu icma batıldır. Bu icmaya katiyen Sadece delil olarak Kur'an'ı kabul ederler. Onu da eee şişkiyelerin tevil ederler, tahrif edenler sünnete gelince sünnetin sadece şia disiplinini kabul ederler. Sünnetin diğer bütün kısımları dederler derler hadisleri. İcmanı, kasiyen kavm özler. <gülüyor> Onlara göre az önce azedim gibi eli i Sünnetin zübeyetlerini almak caiz değildir. Ancak Ehl-i Beytin Çünkü az önce azedim gibi sahabeler onlar indinde çoğu kafir olmuş, küfür etmiş ve sahabeler onları tekfir ettiği insanlarla Onları dost kalkmış. Dolayısıyla ehl Sünnet e, sayfesini tekstil ederler. Onların rivayetini kabul etmezler. Çünkü diyorlar şahiyetin, e, kafirin şahiyeti kabul değildir. Dolayısıyla ehl Sünnet rivayetini kabul etmezler. Sadece Ehl-i Beyt'in ehl Beyt <gülüyor> yani Hz Ali, Hazreti Hasan Hazreti Hüseyin, Hazreti Fatma e, ondan sonra Ammar bin Yasir Tarhar Zübeyt ve Selman el-Faris'i, ancak e, Zeynel Abidin bunların sistesini kabul ederler rivayette. Diğerleri katiyen almazlar. Bunların şufkı kitapları şunlardır. El-Hukumet-i el yine Hümeyn'in yazmış olduğu tahlübesiyle. Hadis kitapları ise El-Kâfi, ki bugün onlarca Buhari'den, biz nasıl Buhari, e, Kur'an'dan sonra en sahi kitap kabulüyorsak, onlar El-Kâfi kitabı. En sahip kitap konuluyorlar. Orada gelen bütün rivayetler, İl Senetleri, Ehl-i Beyt'in rivayetleri nedir? es el kitapları. Az önce takiye dediğim gibi bunu arz etmiştik. Onlar, onlara takiye e, yapmayan din yoktur. Takiye yapmak onlarca e, vaciptir. Biliyorsunuz. Yine aynı şekilde ismi Aşeriye Ayaklarını katiyen yıkamazlar. Abdest alırken, abdest alırken ayaklarını meshederler. Yine şialara göre rivayette yalan söylemek caizdir. Öyle ki İslam tarihinde şialar o kadar hadis uydurmuştur. Daha önceki derste sünnet İslam'ın yeri dersinden <gülüyor> bunu size arz etmiştim. Irak'ta Faseten, Kurfe'de o kadar hadis uydurmuştur ki bunlar binleri aşmıştır. Binleri aşmıştır. Belki yüz bine çıkmıştır. O kadar hadis uydurmuşlardır. Hatta İmam Şafir Rahmi şöyle demiştir. ma râeytü minel nâsi ekzegu mineşşia Ben diyor insanlardan, insanlar içinde şialardan daha yalancı, ikinci bir millet görmüş değilim. Şialar o kadar, o kadar yalancı bir millettir. Hatta Muhaddisler şöyle demişlerdir. Medine'den çıkan bir karış hadis Irak'a varınca bir kulaç olur. O kadar eklemeler, o kadar uydurmalar yapılmaktadır. Sırf sadece Ehl-i için ve Hazreti Ali'nin fazileti hakkında binlerce hadisler uydurmuşlardır. Yine Hazreti maviye kötüleyen diğer sahabeleri Hazreti Ali'nin Cemal ve Hakem Sufi Savaşı'nda bulunan Aziz mukabil sahabeler hakkında hadis uydururlar ve bunları uydurmanın caiz olduğunu söyler, söylerler. Onlara göre yalan söylemek helaldir. İbni Hazla Hristiyan rahipler arasında bir münazara olmuştur Endürüs'te. Hristiyan rahipler İbn Azim'e gelip dediler ki duyduk ki sen Endülüs'ün en büyük alimlerindenmişsin. Siz diyorsunuz ki bizim İncil tahrif olundu. Evet. Bu, bu da, bu, bunda haklısınız. Buna bir sözümüz yok. Şu an elimizde asla İncil yoktur. Tahrif olmuştur. Fakat bugün aynı şeyi sizin Kur'an hakkında Şialar da iddia ediyorlar. Kur'an'da tahrif olundu. İmam İbni Hazm'ın onlara vermiş olduğu cevap şuydu. Biz Şiaları Müslüman kabul etmiyoruz ki siz Şiaları bize delil olarak kullanasınız. Evet. Onun dediği gibi ben de söylüyorum. Şu an eğer hakikaten bu insanlar bu inançları inanıyorlarsa ki Medine'de bunlardan çok görüyoruz. Kitaplarından bazılarını okuyoruz. Hakikaten bu inanca sahip insanlar bunları bu hallerle İslam'dan kabul etmek katiyen cani değildir. Bu şekilde bunlar Allah ve Resulüne küpretmişlerdir. Burada kısa bir fırka var. Bu şialara mukabil olarak Nasibiye fırkası. Çok kısa bu. Bunu da e, geçmeden bitirmeyeceğim. Nasibiye fırkası bunun çoğu nevasıptır. Bunlar Şam'dan zuhur etmiştir. Aziz-i Muaviye eden kişiler arasından çıkmış. Bunlar aziz Ali'ye çok büyük düşmanlık beslemiş. Ve Emeviye tahsibi var. Emeviye devletinin sevdaları. aziz Maviye üstün tutarlar. Ve aziz Ali'ye çok ağa ithamlarda bulunmuşlardır. Bunlara biz e, nasibiye diyoruz. Bunlar Şam şu Şam'da bulunurlardı. Bu bir taassuptan ibarettir. Yine aynı şekilde bu nasibiyet fırkası Hazreti Ali'nin aleyhine bir sürü hadisler uydurmuştur. Bir sürü hadisler uydurmuşlardır. Şu an bu taifeden bulunduğunu pek tahmin etmiyorum. Mehl-i ise bu konuda muhtedil davranmıştır. Vahsat bir yol tutmuştur. Müslümanların dördüncü halifesi Aziz Ali radıyallahu anh'tır. Allah Resulü sallallahu aleyhi e, tıpkı <gülüyor> Harun'un, Musa'nın veziri olduğu gibi Allah Resulü sallallahu ve veziridir. Damadıdır. Kerramallahu ve sellem. Bir hadiste buyuyor ki e, Aziz Ali benden, ben de Aziz Ali, Ali Onunla yine Aziz Ali radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü Selam bana sözü ahli vardır. Beni sever mümindir. Bana bu ziden münafıktır. Büyük bir insandır. Müslümanların en ileri gelenlerdendir. Onu Allah için severiz. En i bu şekilde ahli etmiştir. Fakat bunun yanında, bunun yanı başında Aslı Muaviye onu ona gereken fazlası vermiştir. Ne onu tektir etmiş, ne onu tekrar etmiştir. Ve bu gibi bu kilafet konusundaki münakaşa konusunda susulmayı tercih etmişlerdir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselam benim sahabelerle e, sövmeyiniz. Vallahi siz Uhud kadar altını ifade ettiniz. Onların kâbına ulaşamazsınız. Dolayısıyla bunlar hakkında söz söylemek caiz değildir. Müslüman bunlar hakkında sükür etmesi, bunlara, bunlarla hayır yâd etmesi gerekir. Eğer i Sünnet'in tutmuş olduğu yol budur. İnşallah gelecek hafta müsaade ederlerse İslam tarihinde zuhur eden bu kelamcıların ortaya çıkmasına amir olan Cehmiye, Kaderiye, Bile, Caciye ve Müşebbine, Mücessime fırçaları daha sonra zuhur eden Mu'tezile, Eşariye, yani Kelam Kelam ilminin zuhurunu, mantığın zuhurunu, mefesini geri alacağız. Bu iki Müslümanların, o, bu kelamcıların, haseten bir bunlar i üzerine bırakmış olduğu tersiler nelerdir? Bunlar üzerine duracağız. İnşallah. Şimdi bugünlük bu kadarla ittifak edelim. Bu arz ettiğin ilgili soruştular var mı? Şöyle olduğu kadar kısaltalım. Şimdi arz ettiğim Ehlibeyt'ten gelen rivayetler eee etmem lazım. aslında. belki bin de yoktu. Çok az var. hazret Ali'den rivayetler çok. E, Selman-ı Faris'ten o kadar yok. Ondan sonra zaten Hasan-ı Hüseyin, radiyallahu anh onlar küçük geldi. Onlar bir rivayet var iştedeki Ammar bin Yasir'den de fazla bir şey yok. Tarha'dan, Zübev'den çok az var. En fazla gelen hadis, onların huz ettiği insanlar. Az Taşi'den 5 bine aşkın rivayetler var. E, İbn-i Binleri aşan rivayetler var. Mavi'den de bayağı var. Mavi'den var bu kadar anh ki onların yalancı değil, internetleri tipini bölen. 5 bine aşkın rivayet var. Az Taşi'den kezalık e, 200 bin. Yani rivayet Abdullah Ünlümer'den kezalik o kadar. Onların en fazla buzeti insanlardan daha fazla hadis gelmiştir. Dolayısıyla bir defa onlar için hadisin sahih olması mözubahis değildir. Çünkü onlar için önemli olan e, hadisin olmasıdır. Yani. Hadis zayıf olmuş, uydurma olmuş şey değil. Çünkü onlara göre yalan söylemek caizdir. Dolayısıyla onlar için önemli değildir. Zaten kafi kitabında çok, hadislerin çoğu zayıf ve uydurmadır. Onlar ise bunlara en sahih kabul denir. Şimdi tabi'in, temel tabi'in zamanına gelince, az önce işte arz ettiğim gibi bu eyl Beyt silsilesi, on iklimam biliyorsunuz. Buna beğeniyor. Bunlar tabi işlerine tabi in insanlar da var. Muhammed-ül Bakır, Caatır-ı Sadık gibi. Zeydik Nâli'dir. Bunlar tabi-i tabi-i tabi, tabi olan insanlar. Bunların tabii ki Aziz-i karşı tutumları diğer ehl-i sivriye değişikti. İyi nazarla bakmıyorlar. Fakat yine Ebu Bekir radıyallahu anh ve Hazreti e karşı tutumları iyiydi. Az önce Hazreti'nin gibi ilk şiallar. Bunların e, sıkıh anlayışına gelince Bunlar genellikle Eğli Beyt'ten gelen e, rivayetleri alırlardı. Zaten şu an şahalar içinde bu rivayetlerin özü bahis değildir. Onlara göre e, İslam masum olan bir imamın getirmiş olduğu hükümler, tespit önemlidir. Çünkü o müşteri o istimde etme vardır. Artık onlar zaten onlarda e, zayıf uydurma rivayet almak, tatbik etmek, amel etmek caizdir onlar için malzeme boldur. Uydurma olduktan sonra malzeme çok boldur. Velev evet. ki ehl Beyt'in getirmiş olduğu rivayetler az daha iyi olsun. Ki bunlar zaten şu an onlara göre bizden fazla rivayet var. Çünkü bir sürü hadis uydurmuşlardır. Evet. Ardettiğim gibi bunlar e, bunlara Ehl-i yani Beyt filanesinden fakat şöyle bir durum var. Yani yine Aziz Ömer ile Aziz Ebu Bekir'i sırada tertip-i hilafetini kabul ediyorlar. Mesela Câhâfır-ı Sâdık veya Muhammed-ı Sâdık-ı Fakat onlar Aziz Ali'ye, Aziz Ali'yi Aziz Osman'a takdim ediyorlar. Ve Muaviye'ye karşı tutumları iyi değil. Evet. Başka bir şey var. Bu e, Gezdiğimi İbni Muaviye diyorsunuz Zamanında ee, Aziz Hüseyin zaten elbetten az kalmıştı Zeynel Abidin birkaç kişi daha. Bunlar Irak'a gider e, Irak'a yani İrak giderken, işler acı vakken dedimizde Irak'a giderken Kerbela'da biliyorsunuz bunlar yazdığı yazdığı abiyet zamanında onun taifileri taifilerden oradan da birkaç e, kişi Aziz Hüseyin e, biliyorsunuz şeylattılar kafasını kestiler. Kerbela'da oldu bu halde. Dolayısıyla her sene bunlar yas tutarlar. Yani onun ölüm günü. Dolayısıyla bu üzüntülü geçiyor onlar için. Kendilerine her tarafını vuruyorlar. Gelirlerde, topuzda var. Ne vurlarsa vuruyorlar. O gün yas tutuyorlar. Çünkü onun elini yolda çıkıyor. Evet maalesef e, kendi biliyorsunuz Medine'de eee Hara Şerkiye Hara Şerkiye'de bir hadise oldu. Orada bir sürü sahabe katledildi. Bu Hz. Muhammed'in tabii emriydi. Maalesef. Yani şeyi <gülüyor> yani tekfir etmiyorlar. insansız hacir bir insan diyorlar. O kadar halifeydi. Zalim zünnulardı yani. Evet. Gizlediklerine göre onlar zorluyor çıkardılar. Evet. Onlar mesela yani inanmış oldukları bazı inançları yani senin e, inandığın şeyleri, doğru bildiğin şeyleri sana kötülemezler. Seni araya bazı koparmak yani, için. Fakat Selin mesela, seninle müşterek ortak olan inancına girer. Sen Asit seviyor musun? Seviyorsun. Onlar da seviyor, bu yollardan geliyor. Elbette sevgisi seviyor. Fakat katıya senin yanında mesela Asit-i Tevükür, falan bunlar edemezler yani. İzlerler. Evet. Evet. Bir zamanlar, benle İzmir'deyim i Bu Hümeyn'in göndermiş olduğu mümessir vardı, Mehdi Furt diyorlar. Geldiğinde konuşma yaptı. Orada yani Müslümanların birleşmesini, katiyen böyle şialık falan bir de şey bir daha olmadığını, Müslümanlar bir olduğunu, onlar da yani sahabeyi, iyi gözle baktığını falan gibi çeşitli şeyler ortaya attı. Fakat gizliyor tabii. Evet. Fakat esas inançlarına baktığın zaman, yani Şialar yazmış olduğu bugün eserlere bakarsanız, bir tehlikeli şianın, öyle şeyler var ki, Sübhanallah, yani insan bunları hemen küfür damgasını basıyor. Peki o inançlarını kendilerinin üzerinde eee sahip olduk kendini de belli böyle bir şey. Nasıl yani? Yani onların bazı inançları var. Evet. Dedim onları tek bir onlara biz bu baklara sahip oluyoruz. Bir de baka, e, onlar, hani kişiye bağlı. Onlar mesela konuştuğu zaman yani senin müşterek olan inançlarına falan şeylere, şeyler üzerine onlar insanlar arasında müşterek olan inançlar üzerine dururlar şeyler üzerinde dururlar mesela eğer, sünnetin onlar hakkında yani onların yani inançlar tekrar etti şeylere falan şeylere yani tabii kişiye göre değişir yani şahsta göre değişir konuşmak lazım fakat biz inanıyoruz onlara bileşmemiz mümkün değil çünkü bu sağ ta İslam tarihin daha ta başından bugüne kadar bu hem İt yani bu Ahmed ziyade itikadi inan sistem tamamen değiştirir. inan sistemi Hamil Çünkü biz Kur'an ve sünneti ölçü kabul ediyoruz. Onlar ise ölçü, on iklimam. Başka bir şey. Din onlarda. On iklimamı ne getirdiyse o Allah'tandır. Ne gelmediyse yok. Sadece insan işte. Yani kafirlere karşı.